410, numaralı konu, Saad bin Ebi Vakkas'ın Uhud gününde bir okla üç kişiyi öldürmesi, evet, Saad bin Ebi Vakkas Uhud gününde bir okla üç düşman öldürdü, bu şöyle oldu, Saad bir ok atarak müşriklerden birini öldürdü, onlar da onu atarak Müslümanların bulunduğu tarafa attılar, Saad onu bulup, yine attı ve bu kez de onlardan birini öldürdü, onlar da oku tekrar attılar, aynı oku üçüncü kez eline geçiren Saad onunla bir üçüncüsünü daha öldürdü, halk Saad'ın bu yaptığına çok şaş. O da, bu oku bana Hazreti Peygamber vermişti, dedi, gerçekten de bu oku ona Hazreti Peygamber vermiş ve verirken de, At Eysad, anam babam sana feda olsun, buyurmuştu.